المسلم برن أوابه مفتاح ve وبابه يصدع بالحق بحكمته واللطف كلام وخطاب واللطف كلام وخطاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meydan Medya İslam Devleti'nin günlük haber bültenini sunar. 14 Cemaziyel 1445 Salı Batı Afrika Vilayeti Allah-u Teala'nın tevfikiyle hilafet askerleri dün Borno bölgesindeki maid ile Dambua kasabaları arasındaki yol üzerinde Mürted Nijerya ordusunun bir devriyesinin üzerine patlayıcı cihaz enfilak ettirdi. Bunun sonucunda bir zırhla araç kullanılaması hale getirildi. Hamdallah'a der. Ve yine allah Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri dün Borno bölgesindeki Bama kasabasında Mürted Nijerya ordusuna ait bir kontrol noktasına makineli silahlarla saldırı düzenledi. Bunun sonucunda Mürtedler kaçtı. Kontrol noktası da mücahitler tarafından yakıldı. Hamdallah adır. Ve son olarak Mozambik vilayetinden bir haberimiz ile bültenimizi bitiriyoruz. Allahü Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri Cabo Delgado'daki Mosimbo de Parayra bölgesinde bulunan Enbao ile Çin'de köyleri arasındaki yol üzerinde Açlı Ruanda güçlerinin bir devriyesinin üzerine patlayıcı cihazı emfilak ettirdi. Bunun sonucunda bir zırhlı araç imha edilirken içindekiler de yaralandı. Hamdallah hadarı. İzlediğiniz <gülüyor> في شوق لله